Geçtiğimiz hafta Bedir gazası sonrasında Peygamber Efendimiz'in Hazreti Abbas'la olan çok da ilgi çekici, hayret uyandırıcı bir mevzu vardı. Onun sırlamıştık programımızı Fatih abi. Evet efendim, şimdi yine Bedir gazasından sonraki durumu hem Bedir gazasının etraftaki olan yankıları ehli Kitab'a daha evvel tefsir edilmiş. Ve beyan edilmiş. Bazı tecellilerin zuhuru. Şimdi biz istiyorsanız Bedir gazasından sonraki esirlerin durumunu artık şöyle toparlayıcı birkaç cümle var. Onunla beraber iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin pak ve temiz ve mutahara olan Hazreti Zeynep Validemizin eşiyle alakalı Esire bedel verilmesi ve Hazreti Zeynep radıyallahu anhanın Gerdanlığını fidye olarak Göndermesi bahsi vardı Eyvallah. Orayı işlememiştik Eyvallah. Hem e, biraz üstten Bilemiyorum nasıl toparlarsınız Onları konuşalım hem de Bedir zaferinin e, Nasıl etrafta Akisler bulduğuna Nasıl karşılandığına Hem müminler safında Hem münafıklar güruhu içerisinde hem müşrikler başıbozuklar efendim ortamında nasıl yankıları olduğunu konuşalım belki oradan eğer münasebet alırsa başka türlü açıklamaları da inşallah yapacağız Cenab-ı Hak inşallah selatü selamın berekatıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nurunun berekatıyla kalplerimizi pür nur eyler inşallah Ruhlarımızı Allah Resulüne aşinayı ruh eyler, şu yaptığımız konuşmaları, şu sohbetleri hayırlı işlerimize, Resulullah Efendimiz'e yaklaşmaya, Cenab-ı Hakk'ın rızasına inşallah vesile eyler diyerek muhabbet bağımızı tazelemek üzere, sizin de güzel sesinizden dinleyerek inşallah gayret edelim, kendimizi verelim, Bismillah diyelim. Buyurun. Eyvallah. Peygamber Efendimiz'in esirler hakkında Müslümanlara tavsiyesi mevzunu böyle kısacık aktaralım. Oradan Hazreti evet. Zeynep Validemizin mevzuuna geçelim. Evet, bu geçin. aynı zamanda daha dünyada eşi benzeri görünmemiş. İstiyorsanız şimdi bunu konuştuk, ilan ettik, şöyle konuşacağız diyoruz ama... Yeri geldiği için müsaade ederseniz... Yani hep kendi kendime söz veriyorum. Diyorum ki şu müfedatı fazla genişletmeyelim, başka şeyler ilave etmeyelim diyoruz ama... Şimdi... Kardeşlerimiz şunu sorabilirler Geçen hafta çünkü bunu izah etmedik Es geçtik Daha evvel muhakkak zikri Olmuştur bir şekilde Mütala edilmiştir diyerek de Fazla üzerine durmadık ama Hani geriden biraz başlarsınız derken Tam da bendeniz onu etmek istemiştim Esirlerin durumu Şimdi ilk defa dinleyenler İslam tarihi hakkında bilgisi olamayan Kardeşlerimiz hatta İslam tarihi Şöyle dursun tarihi perspektif içerisinde esirlik muamelatını bilmeyenler ve bu da bir kenara dursun yani onu da hiç hesaba katmayalım askeri harekat savaş taktikleri ve teknikleri hususunda psikolojik savaş hususunda savunma teknikleri hususunda bilgi sahibi olmayan birçok insan esirlik de neymiş yani esirlik diye bir şey var mı işte İslam toplumu ya tamamen esilliği ortadan kaldırsa ya diye düşüncelerde bulunabilirler şimdi çok kısa olarak tabi bu gibi hadiseleri ehil olan insanların hem tarihi bilgi bakımından hem de İslami bilgi bakımından ve ayrıca da insaflı olan müelliflerin eserlerinden bakarlarsa Osmanlı tarihinden itibaren asıl saadete kadar giden esirlik esaret cariye meselelerini çok dikkatli tetkik ederlerse bir kere İslamiyet'in cariyelik müessesesini ve esirlik müessesesini tamamen kaldırmak üzere bir hareket içerisinde olduğunu bilmeleri lazım peki niye hem hemen hepsi birden kalkmamış yani biz insanların esir olmasına gönlümüz razı değil İslam merhamet dinidir rahmet dinidir peki tamamen esareti kaldıralım Tamamen efendim e, herhangi bir savaş durumunda karşı tarafın e, yenilmesi durumunda galip olan taraf niye esir olarak insanları alıyor veya cariye olarak bir şekilde alıyor bunu niye tamamen kaldırmamış diye bir soru sorulabilir. Bu gibi soruları soracak kişinin siyasi hadiseleri tarihi hadiseleri gerçekten bilmesi lazımdır. Böyle hamasi duygularla, hissi tavırlarla bu işin içinden çıkamazlar. Bir kere şunu unutmayalım. Esirlik müessesesini niye birden kaldırmamıştır? Bunun en temel iki tane vasfı vardır. Yani ben kıymetli vakitlerini kardeşlerimin e, almak istemiyorum. Çok uzun bir efendim, tarihi mütalaya da girmek istemiyorum. Fakat iki ana nokta vardır İslamiyet'te. Bir kere... Bu ana noktaların yani kaldırılmayışındaki iki ana noktadan sonra da ayrıca İslam'ın bu hadiseye bakışını da çok güzel ortaya koyan bir ölçü vardır. Nedir iki ana nokta? Hemen özetleyebileceğimiz, bundan ibarettir demiyoruz. Tekrar söylüyorum. Şu konuşmayı birçok akademisyen kardeşimiz dinleyebilir. Birçok tarihi malumata sahip olan kardeşlerimiz de dinleyebilir. Fakat biz asgari seviyede bir malumatı vermeye çalışıyoruz neden İslamiyet bir anda esirliği kaldırmamıştır? Cariyelik müessesesini kaldırmamıştır. İki ana sebebi var dedik. Birincisi, bir, savaş esnaında psikolojik harp tekniklerinde de günümüzü de kullanılan karşı tarafı caydırmak üzere sizin bazı yaptırımlarınızın olması lazımdır. Yani, şimdi düşünün. İki toplum birbiriyle savaşıyor. Veya iki tane savaşan grup var. Bu gruplardan bir tanesi diyor ki ben gelip seninle savaşırım. Senin sınırlarını geçersem veya seni bir şekilde mağlup edersem seni esir olarak alırım. Senin etrafındaki insanlar ailen vesaire hanımların şunun bunların kız çocukların var onları cari olarak alırım. Kendi hürriyetlerini kaybetmiş olarak bana hizmetkar ederim diye bir toplum var. Bir grup var savaşan gruplar içerisinde. Karşı tarafta şöyle dediğini düşünün. Aa, biz çok enteresan bir grubuz. Biz sizinle savaşırız. Biz sizi inim inim inletiriz. Savaşta biz sizi yeneriz. Ama esir etmeyiz sizi biz. Hanımlarınızı rahat atışıyorsun Hiç etrafınızda bizden tarafı ne esir olma ne cariye alma gibi bir kaygınız olmasın. Bizde öyle şeyler yoktur dersen. Bir kere karşı tarafın savaş esnasında kuvvetlenmesine, karşı tarafında sana yaptırımlarının daha çok artmasına sebep olur yani bir şeyi yaptıktan sonra onun müeyyidesinin şiddetini karşı tarafı hissettirirseniz savaşı ta başından kazanmış bile olursunuz bu müeyyedeler o kadar insana korku verir ki öyle bir baskı oluşturur ki adım atarken size karşı hamle yaparken on kere değil belki bin kere daha düşünmesi icap eder ya ya ben yenilirsem ya esir düşersem ya bu beğenmediğim insanlara ailemi topraklarımı kaptırırsam ganimet olarak bütün malım mülküm giderse diye düşünmezse bir insan rahatlıkla savaşır hani şöyle düşünün daha da basit hale indirgin bırakın meydan savaşlarını etrafta arkasında geride bıraktığı insan olmayan kişi benden sonra buna böyle bir şeyler yaparlar ederler diye düşünmeyen bir insan sokak savaşında bile daha cesaretli olur var? Ama bilirse ki kendi yaptığıyla kalmayacak. Yaptığı işin devamında etrafına da zarar gelecek diye düşünürse o insan savaşmamak üzere caydırılır. Buraya getirmek istiyorum mevzuyu. Çünkü İslam esirlikten evvel, esareti istememesinden evvel savaşı istemeyen bir görüşe, bir ahlaka sahiptir. Fakat bu kadar suru içinde ben yaşayacağım. Herkese selamet rahmetimi dağıtacağım. Ben böyle yapıyorum diye sen gelip benim ensemde boza pişireceksin. Buna da hiç asla müsaade etmez. Çünkü neden? En korunması gereken ölçüler İslam'dadır. Çünkü en merhametli ölçüler İslam'dadır. En selametli olma İslam'dadır. Adı İslam zaten. Elini kaldırıp ben sana bir şey yapmayacağım diyen insana bile kılıç inmez bizde. Fakat neticede böyle merhamet böyle... Selamet böyle güzellikler vadeden bir görüşün mensuplarına nasıl olsa bunlar merhametli, nasıl olsa bunlar çok iyi deyip de tecavüze herkes yertenir. Düşünün savunması olmayan, çok iyi niyetli olan bir toplumu fark eden ne yapar? Çakal gibi, kurt gibi. Kurt kuzuya saldırır. Kurdu kuzun tasallutundan korumak için Koyunun kuzunun yanına bile köpekleri dikersin, çoban köpeklerini dikersin, çobanı dikersin. İşte bu caydırıcı olmak durumundadır. O zaman toparlarsa esir etme, esir alma, cariye etme gibi bu baskının karşı hissettirilmesinden dolayı İslamiyet tamamen bunu kaldırmamıştır bir. Zaten İslam'la gelen bir esirlik meselesi de yoktur. Esirlik şartlarını ve cariyelik şartlarını düşündüğünüzde bir esir, Esirlikten gelen bir kişi bizim toplumumuzda orduya kumandan bile olmuştur. Cariyelikten gelen bir insan Hazreti Peygamber'e eş bile olmuştur. Annemizdir bizim Hazreti Mariye İbrahim radıyallahu anh'ın annesidir. Ona dil uzatan kişi imandan düşer. Bizim cariye kavramımız, bizim bir şekilde esirlik kavramımız baş tacı edilebilecek bir şekildir. İkincisi niye esareti kaldırmamış? Bir de bunun toplum açısından, sosyolojik açıdan bir özelliği var. Bu savaş, savunma vesaire. Fakat bir de sosyolojik tesiri var. Bunu da şöyle izah edeyim. Daha pratik olsun. Seneler evvel e, bir üniversitede konuşmaya, konferansa katılmıştım. Orada çok kıymetli, şu an ismini hatırlayamıyorum. Lise yıllarıydı yani. Lise 1, belki orta 3 seneleriydi. O zaman gitmiştik. Meraklıydık böyle konferanslara vesaire falan. Orada bir hocanın söylediği sözü hiç unutamam. Abraham Lincoln Amerika'da esirliği ortadan kaldırdığı andan esir almak yasak, esir yapmak yasak diye kanun çıktığı andan itibaren tespit edilmiş esirlerin yüzde sekseninden fazlası tekrar aynı yere gidip aynı efendim sahibim dediği insanların hizmetinde bulunmak zorunda kalmıştır. Ve çok ağır şartlarla. Niçin? Biliyor musunuz niçin? Çünkü esir denilen kişi onlarda ne bir doğru dürüst dil biliyor ne ticaret biliyor ne sanatı var. Affedersiniz hayvan gibi güdülmüş sadece. Bir anda esirlik müessesini kaldırdığınız zaman ortada sefil bir insan grubu bir sosyolojik afet kendisini gösterir. Hemen İslamiyet'te bir anda bile esiri azat etmek yok. Yetiştirip eline sanatını verdikten sonra, sadakatini gösterdikten sonra azat etmek var. İslamiyet'in getirdiği ahlak mevsesinde bir esir kendi ekmeğini kazanamayacak durumdaysa onu sen bildiğin gibi yap, benden git demeye hakkın yoktur. Onun muhakkak surette ıtık namelesini verdiğin zaman eline, azat ettiğin zaman muhakkak surette Elini ekmeğini alacak, ailesini geçindirecek, bir yuva kuracak, bir ticaret yapabilecek duruma gelmeli. Bu şartla esir azadetidir. Yoksa azadet ortada sefil bir şekilde yaşasın. Sonra kuru ekmeğe vesaire talim edecek derecede başka kişilerin yanında sömürülsün. Buna müsaade etmemiştir. Tarihi bir hadisedir ki işte Amerika şu anda karşımızdadır. Bir esir memleketidir Amerika. İngiltere'nin bir müstemleke ve orayı buraya zapt edip de orayı buraya işgal edip de sömüren sömürgecilik imparatoru gibi İngiltere gibi bunlar bu iki o zamanın veya şu zamanın süper devlet olarak gösterilen insanlar tarihleri karanlık pis iğrenç sayfalarla doludur. Bunu unutmamak lazımdır. Dolayısıyla onların esirliğe bakışı bir siyasi manevrayla tamam. Esir değilsiniz, hürsünüz denildiği anda evinde adam normalde yemek yiyorsa, efendim çiftliğinde kahya konumundaysa bir anda vasıfsız işçi parayla ücretle çalışmak zorunda kalan ve mecbur kalan çoğu da parasız kalacak şekilde rezil ve sefil olan bir toplum ortaya çıkmıştır. İşte İslamiyet bundan sonra bir karar almamıştır. Güzel İslam'ımız, güzel dinimiz. Allah ayrı koymasın hiçbir ahkamında Amin Daha bu rezillikler yaşanmadan evvel Bırakın Cariyenin aldığı şeyleri Şimdi cariyelik hükmünü konuşuyorlar Cariyenin aldığı hakları bırakın Mekke'de Müşrikler zamanında cahiliye devrinde Bir kadının Meta gibi satıldığını Bizans İmparatorluğunda Bir kadının kocası öldüğünde Üzerindeki parası Pulu bile hepsi devlete geçer veya civarında bulunan en kuvvetli adama geçer. Kadını da kim nasıl isterse öyle muamele ederdi. Hani çok çok talihli olacak da bir şövalye bilmem ne meftun olacak da güzel bulacak da efendim bir şekilde yanına alacak barındırmak için. Hisra tarafında da yine öyle. Kadın maldan daha aşağı yani bir bine kaybanı kadar değeri yok kadın O vaziyette. Zaten Mekkeli müşrikler zamanında kız çocuklarının toprağa diri diri gömüldüğünü düşünürsek, İslamiyet'in o zamandaki, o çerçevedeki esirlere, cariyelere muamelesi ve şuraya bakınız ki on tane mümine okuma yazma öğreten kan düşmanının, can düşmanının serbest bırakılması hadisesini gördüğünüzde, hiç kimse buna bir şey diyememiştir. Ne acıdır ki bugün İslam aleyhine çalışmalar yapan müsteşlikler bile Vatikan'daki bilmem neredeki İslam araştırma merkezleri bile İslamiyet'in Bu esirlik ve cariyelere verdiği Statünün güzelliğini Bildiklerinden onlar bile Konuşmamıştır Fakat bize olan bizden Bana olan benden demiş ya Hani bir kar, kuş vurulmuş Okla Vurulduğu okun şöyle bir arkasına bakmış ki Arkasında kuş tüyü var Demiş ki bana olan benden Aynı bu hesap Tarihini vesairesini bilmeyenler tarihine baktığında utanılacak sayfa yok denecek kadar az ki tarihi yazan ecdadının tamamına yayılabilecek bir ahlaksızlık değil. Münferit vakalardan öteye geçmeyen bir tarihe sahip olduğu halde bir İslam kültüründen geldiği halde hala bu hususlarda ileri geri konuşan insanlar dini insafı imanı bir kenara bırakın henüz daha tarihi, siyaseti, askeri sahadaki gelişmeleri bir sosyoloji bile bilmedikleri aşikardır. Maalesef bize olan bizdendir. Eyvallah. Şimdi bunlardan sonra biz istiyorsanız burayı özetlemiş olalım. Esirleri olan muameller hakkında da yine bir okumuş olalım. Eyvallah. Orayı galiba yine birinci bölümü maalesef inşallah ihya olmuştur. Bu önemli bir mesele çünkü Eyvallah. bu. Bu hususta Hadi onu da söyleyeyim. Böyle tam Ehli i Mustafa'yı zikretme mevsimindeyiz. Bir gün Hazreti Fatıma validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize geliyor. Diyor ki: "Ya ya Resulallah, babacığım. Biliyorsun ki Hasan da Hüseyin de onların çocuk, yani onların çocukluk halleriyle meşgulüm. İşte peşlerinden koşturuyorum. Bir yandan evi temizliyorum. Çok yoruluyorum." Bana sizin hizmetinizde olan bir kişi malin de uygun gördüğü bir kişiyi hizmet etmesi için yardımcı olması için verebilir misin? Cenab-ı Fahri Alem Efendimiz buyuruyor ki hakkını verebilecek misin? Babacım diyor yani hakkını vermek dersen yediğimden yedireceğim giydiğimden giydireceğim. Eziyette etmeyeceğim. Elimden geldiği kadar hakkını vermeye çalışacağım. Aman kızım diyor. Aman kızım çok dikkat et peki babacım diyor bir tane hizmetli alıyor İki cihan selveri efendimiz sabah ve akşam ya veyahut günde muhakkak iki kere hususi olarak kızını ziyaret edermiş Cenab-ı Fatma validemizi bid'atü minni diyor benden bir parça Fatma validemizi yani muhakkak görmeden edemez derler ya muhakkak surette gündüz uğruyorsa muhakkak akşam da uğrarlar günde en az iki kere hususi ziyaret ederlermiş halbuki yan yana Hücre-i Fatıma gidenler Medineyi i Münevvere görmüşlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hemen arka taraflarında yani biraz daha böyle kuzey tarafında. Bir gün hayne-i Fatma Validemizin içeri girmişler. Yeri süpürüyorlar. Fatma Validemiz bir tarafta süpürüyor. Hizmet eden kişi de bir tarafta. Kasıt yok. Kasti olarak değil. Fakat hizmet eden kişi Pencere tarafında güneş gören tarafı süpürüyor. Fatma validemize diğer tarafı. İki cihan selveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki kızım Fatıma hakka hukuka riayet ve dikkat et demedim mi sana? Bak o güneşin altında terliyor sen gölge taraftasın diyor. Bırakın efendim siz cariyeyi esiri ben daha bir evin hanımına dahi böyle muamele yapılamayan bir toplum olduğunu düşünürsem Allah Resulünün Zaten her zaman kölesi ve cariyesi olalım. Mesele değil. Ama merak etmesinler ve ahmaklık göstermesinler. Allah Resulü'nün himayesinde bir cariyenin şerefi birçok yerdeki hür kadının şerefinden ve rahatından fevkalade daha iyidir. Eyvallah. Bunu da unutmamak lazım. Eyvallah. Abi esirler mevzu hakkında ilk bölümdeki izahlara belki şu mevzu da bir katkı yapacaktır Musab bin Umeyr radıyallahu anh ın... Evet onu okuyalım hem ya bir hatırlamış olalım. Edelim. Evet yani e, bizzat o durumu yaşayan sahabinin naklettiği şeyi efendim okuyalım inşallah evet. buyurun. Esirler arasında bulunan Musab bin Umeyr'in radıyallahu anh kardeşi Ebu Aziz der ki Esirler Bedir'den Medine'ye getirildikleri zaman ben de Ensar'dan bir ailenin yanına düşmüştüm. Resulullah biz esirler hakkında Müslümanlara tavsiyelerde bulunmuştu. Bu sebeple de onlar sabah ve akşam... Yani tavsiye deniyor ama bu hani emir hükmündedir. Allah Resulü böyle yapınız deyince hani siz bilirsiniz demek değildir o. Hani askerde bize bir şey öğretmişlerdi. Komutan isterse yavaş sesle bir şey söylesin asker son derece böyle dik bir sesle, emme komutanım diye bağırır ya, İki Cihan Selber Efendimizin böyle böyle olması lazım, böyledir, dediği dedi, diye söylediği, tembih ettiği şeyden hepsi emir hükmünde kararnamedir. Allah Resulü böyle söyledi. Tavsiye ederken vasiyet manasına gelen tavsiye kökündendir. Yani ben sana bunu tavsiye ediyorum deriz. Tercüme ederken orijinal metninde ...ve kelimesiyle geçebilir. Tavsiye kökünden gelebilir. Fakat bizdeki karşılığı değildir tavsiyenin. Oru da Allah Resulü tavsiye ediyorsa o vasiyet hükmündedir. Emirdir yani. Ben bulunsam da bulunmasam da bu böyledir demektir. Bunu da lütfen... ...yani şey yapayım... E, ...berai malumat arzondur Evet. Bu sebeple de onlar... ...sabah ve akşam yemeklerinde... ...ekmeği bana verirler... Hurma, hurmayı kendileri yerlerdi. Bana verirler derken yani bana verirler değil, değil mi? Eyvallah. Ekmeği bana verirler, hurmayı kendileri yerdi diyor. Bunu geçen hafta da izah ettik. Çünkü hurma bulunuyor. Ama ekmek tandırda vesairede falan pişiyor, kıymetli. Çok bulunmayan bir şey. Hurma her yerde bulunuyor. Yemiş ağaçlar da var. Fakat ekmek için ayrıca bir şey lazım. Yani ekmek daha kıymetli. Hurmayı kendisi yu alsan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 Esirlik statüsü, efendim esirliğin konumu şu an bile ücretli çalışan insanlar, bir evde hizmette olan insanlar bile İslam tarihindeki esirlerin ve cariyelerin durumunu okusalar, yani samimi söylüyorum çok bilindik çok büyük yüksek müesseselerin, efendim bir şefinden bir efendim sekreter yasından çok daha kıymetli, çok daha güzel bir durumdalardı. Bunu hakikaten yani düşünmek lazım. Çalışan bir insanın çocuğu doğduğundaki süt vesaire emzirme analık vesaire durumlarının bile şu anda çözülemediği bir ortamda bir de düşünün mal gibi satıldığı bir zaman hiç insana itibar edilmediği bir zamanda İslamiyet'in getirdiği statü, İslamiyet'in getirdiği rahatlık hala hazırda bırakın hür insanların kölelerine verdiği emniyet ve rahatlık şu anda hür çalışan insanların kavuşamayacağı bir durumdur. Bunun altını çizerek tekrar söylüyorum. Eyvallah. Evet. Şimdi Hazreti Zeynep'in gerdanlığı göndermesi mevzusu var. Evet. Programın başında ilan ettik ama Eyvallah. bir türlü şey yapamadık. Evet. Bedir esirleri arasında Peygamber Efendimizin damadı Hazreti Zeynep'in kocası Ebu As bin Rebi de vardı. Hazreti Zeynep radiyallahu anha'nın kocası Ebu As'ın fidye-i necatı olmak üzere boynundaki gerdanlığı çıkarıp Medine'ye gönderdi. Allah Allah. Bu gerdanlığı Hazreti Zeynep'e evlendiği sırada annesi Hazreti Hatice hediye etmişti. Allah Allah. Evet. Resul-i Kibriya'nın bu güzide kelimesinin gerdanlığını fidye-i necat olarak göndermesi Asab-ı fazlasıyla tesir etti. Peygamber Efendimiz de onu görünce son derece rikkate geldi ve eğer münasip görürseniz Zeynep'in esirini salı veriniz. Bedelini de geri çeviriniz buyurdu. Tabii burada kıymetli müellifimiz Resulullah Efendimiz rikkate geldi diyor. Rikkat kelimesi nedir? Rikkat. Raqikul kalp derler. Kalbin incelmesi. Kalbin hassaslaşması. Bizim için bu söylenir. Mesela bir hadise görürüz. Aç bir ilaç efendim insanların halini görürüz. Perişan, pejmürde bir halde yaşayan bir yokluk içerisinde e, bir, bir insan görürüz. Ne yaparız? Kalbimiz titrer. Hatta belki gözümüzden yaş bile akar. Deriz ki kendi kendimize kalbim dikkate geldi. Fakat Resulullah için bu söylenmez. Allah Resulü için kalbi dikkate geldi denmez. Dikkat. rakikül kalp bile rakikül kalp olalı Hazreti Peygamberden öğrenmiştir dikkati. Buna dikkatli dikkat lazımdır dikkat. Resulullah rikkate geldi denmez. Resulullah efendimizin o hissiyatı cemalinden hissedildi. Cemalinden gözükü verdi. Mübarek gözlerinde yaş birikti ve o gerdanlı görünce o Annemiz Hatice Validemizi Bir yandan Diğer yandan da kızının fedakarlığı Karşısında iki cihan serveri Efendimiz Zin yüzünde o hal Zuhur etti demek çok doğrudur Yoksa Allah Resulü'nün kalbi Bütün Ümmeti Muhammed'e Bütün alemlere Alemlere rahmet olduğu için Bütün alem için rikkatle çarpar Başka türlü çarpmaz o kalp Allah Resulü'nün mübarek kalbi hep dikkatle çarpar. Hiç başka türlü olmamıştır. Kafirler kendisine söven insanlar, katletmeye gelen insanlar için bile ya Rabbi bilmiyorlar diyecek bir kalbe sahip olan Allah Resulü için kalbi dikkate geldi denmez. Bu yanlışlıkla sürçülisanla söylenmiş bir şeydir. Belki bizim gibi insanlara anlatmak için müellif böyle söylemiş ama doğru bir söz değildir. Dikkat kelimesine dikkat etmek lazım. Eyvallah. Evet. Bunun üzerine sahabiler Ebul As'ı serbest bırakıp gerdanlığı da geri çevirerek Resul-i Kibriya Efendimizin mübarek kalbini memnun ettiler. Burada yine çok enteresan bir şey var. Satırlardan kaçan. Daha doğrusu satırda geçiyor ama satır arası kalan. Hayır tamam bu gerdanlığı almayacaksınız. Bundan fidye alınmayacak demiyor Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hukukun üstünlüğünden bahsediyoruz ya. Hukukun üstünlüğü. Allah Resulü bir hukuk koyduktan sonra o hukuku değiştirirken bile meşveretle değiştiriyor. İsterseniz almayalım. Yani bir hukuk var çünkü. Herkesten alınacak bu fidye. Amcasından ve çok sevdiği amcası için bile almış. Yerdanlık mevzu bahis olduğunda asabın da hüznünü gördüğünde Ashabı da ne kadar Hazreti Peygamber'i seviyor ki Bak peygamberin ruhuna ne kadar Yakın ki onlarda da Aynı hal zuhur etmiş Peygamberden almışlar o rikkati Bunun üzerine iki cihan Selber efendimiz Meşvereti açıyor İsterseniz almayalım Kabul eder misiniz diyor Hayır ben burada amirim Ben Allah'ın Resulüyüm Almıyorum dese Yine kimse bir şey demeyecek Ve zaten lebbeyk ya Resulallah, diyecekler. Emredersin ama hukukun üstünlüğü var ya, o hukukun kendisi, kendi kızı, kendi damadı için bile olsa değişmeyeceğini gösteren fevkalade bir örnektir bu. İslam tarihini yazanlar, İslam tarihinden hukukun üstünlüğü bahsini işleyenler, lütfen bu hadiseyi de kendi dökümanlarınızın, döküman değil de dökülmeyecek, ortalığa saçılmayacak, en güzide, Satırlarınıza lütfen bu satırları da ilave ediniz. Bilmeyenlere anlatınız diye de haddim olmayarak tavsiyede bulunuyorum. Evet. Bedir zaferi gerek Medine içinde ve gerekse dışında müsbet menfi akisler uyandırdı. Her şeyden önce Medine içindeki Yahudi ve putperestlerin gözleri yıldı. Hatta Yahudilerden bazıları efsafını kitaplarımızda okuduğumuz zat budur. Artık ona karşı durulamaz. Galip olacak hep odur diyerek imana geldiler. Allah Allah. Bazı Yahudiler imana geliyor. Eyvallah. Burada bir şey var ama neyse anlatayım anlatmayayım diye düşünüyorum. Hadi biraz daha devam edelim. Evet. Bir kısmı ise korkularından iman etmiş gibi göründüler. Ama fitne ve fesat çıkarmaktan yine de vazgeçmediler. Ki bu fitne ve fesat ta Cenab-ı Hüseyin Efendimiz'in Şehadetine katline kadar gidecektir Onların fitne ve fesatları bir şekilde baş gösterecektir Ya anlatmayacağız dedik ama bir şey söylemek istiyoruz Bu da çünkü ya bugün dedik ki biraz uzun gidelim ama Mustafa cığım. Şimdi bakın ehli kitap ne diyor? Ehli kitap derken Yahudileri ve Hristiyanları Haber verilen zat budur diyor Orayı bir daha okur musunuz metni? Evsafını kitaplarımızda okuduğumuzu. Evsafını oku, kitaplarımızda okuduğumuz. Vasıfları biliniyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vasıflarını biz biliyor muyuz acaba? Mesela delayül Hayrat isimli çok güzel Allah Resulü'nün de isimleriyle başlayan hem esma Hüsn'e Hüsna hem de Esma-i Nebi ile başlayan çok güzel bir salatu selamları toplayan kitap vardır. Cezuri Hazretleri'nin ve bunun artık her yerde baskısı yapıldı. Herkes de bunu bulabilir. Şimdi efsafı kitaplarımızda haber verilen diyor. Neydir o? Nedir o efsafı? Hangi efsaftır bu? Artık ona karşı durulamaz. Galip olacak hep odur. Evet. Nerede var bu? Hem cihat edecek o gelen ahir zaman nebisi diyorlar. Çünkü biliyorsunuz her peygamberde cihat emri yok. Evet. Mesela Musa Aleyhisselam'ın şeriatında Cihat var Hazreti İsa'ya mensup olanlara cihat izni yok Mesela diyorlar ya işte Sağ yanına vursa diğerini çevireceksin Diyor Hazreti İsa Cihat etmek yok Gerçi İsevi efendim, Hazreti İsa Aleyhisselam Şeriatını Tevrat'tan alır İncil'de ahkam yoktur İncil dua kitabından ibarettir Bütün ahkamını Tevrat'tan alır bu sebepten dolayı da dünya üzerinde Hristiyanlığı yaymaya çalışırlar. Çünkü biliyorsunuz sen ben şimdi istesek de Allah muhafaza eylesin istesek de Yahudi olamıyoruz Mustafaçım, biliyor musun? Hani bir adam gelse ya ben Yahudi olmak istiyorum dese. Olamıyor. Biliyor musunuz bunu? Hiç duydunuz mu bunu? Yok abiciğim. Neden olamıyor biliyor musun? Yok. Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam sadece Yahudilere gönderildi diye. İnanıyorlar. Yani bir millete mi? Millete tabii. Yahudi ırkından olmadığınız için siz isteseniz, bayılsanız da ben tevrat'u çok seviyorum. Ya beni alın. Cık, olamazsın diyor. Gel seyret ama Cık, Yahudi olamazsın diyorlar. Çünkü Yahudilerin Rabbi, Allah, inancı var. E ne olacak? Şimdi bunu ne kadar yayabilirsiniz siz bunu? Yani Yahudi yapamayacağınız gibi, ne kadar yayabilirsiniz? Ama bunun ta, kaynaklarını büyütebilirsiniz. Eve sokmazsınız ama bahçe genişleyebilir. Bahçedekini sonra devşirirsiniz. Nasıl? Bunun bahçesi Hristiyanlıktır. İseviyet adına yayıldıktan sonra ahkamı bizden almak mecburiyet etmişsiniz der. Dünyevi hiçbir hukuk ve kanun İncil'de geçmemektedir. Neyse şimdi fazla şeye girmeyelim. Doğruyu bile söylediğin zaman sansasyon oluyor. Şimdi orada Allah Resulü'nün bakın ey müminler Müslüman kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birçok ismini bilirsiniz. Enbiada ortak olan ismi vardır. Mesela Halilullah hem Hazreti İbrahim'in ismidir lakabıdır hem Hazreti Fahri ismidir. Neciyullah Safiyullah Kelimullah bunlar aynı zamanda Resulullah Efendimizin isimleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir ismi daha var. Birkaç tane daha var da bir tanesini söyleyeyim. Sahibul Kadib. Veya sahibul kabid. Nedir bu? Elinde demiri tutan. Bu demir için demir yani kılıç kabzası veya elinde büyük bir demir, asa olan. Sahibul asa manasına geliyor bu aynı zamanda. Sahibul kadib. Asa manasına da geliyor. Elinde Caydırıcı silah olarak tuttuğu Bir şeyi var Savaşmak için eline verilen Veya başkalarını Caydırmak için Sürüsüne dadananları kovmak için Hepsi var lügatta manası Sürüsüne dadananları kovmak için Elinde demir bulunan Elinde bir asa bulunan Kuvvetli bir Sopa gibi bir şey bulunan zat diyorlar Bu vasfıyla Ehli kitap tanıyor Hazreti Peygamber Efendimiz i. Ve diyorlar ki işte o bahsedilen Elinde o Demiriyle, asasıyla veya kılıcıyla insanları caydıran Ve asla ve asla Kendisine hükmetmek isteyenlere Ram olmayacak şekilde Onları mağlup eden Muzaffer peygamber demek Diyorlar ki işte bak ensafı da çıktı O evsafı da var Bu diyorlar beklenen peygamber Artık kimse ona karşı duramayacak diye Ehli kitabın bir kısmı hemen Müslüman oluyorlar Bedir'den sonra ama bir kısmı da hasetlerinden dolayı. Zaten Kur'an'a ve peygambere bir insan haset etmiyorsa, deli değilse muhakkak surette en azından düşman olmaz. Ya deli olması lazım ya tamamiyle şeytanlığından hasetliğindendir. Başka türlü ihtimal yoktur. E zaten onların adı var işte kafir müşrik falan diyorsa ama temelinde bu vardır. Ebu Cehil'in niye bana gelmedi bu kitap demesi gibi, haset etmesi gibi. Müşriktir adı ama... ...temelinde haset, kibir vardır. Ya da delidir. Üçüncü şıkkı yoktur bu işin Üçüncü şıkkında olan insan... ...düşman olmalı en azından. Bilmiyorum Allah Allah ne acayip şey der. Bir problemi yoktur. Cahil cahildir yani. Öğrenince hemen zaten ne güzel şey der. İslam oluverir. Fıtratına uygun olduğu için. İşte hemen bu ehli kitapta... ...bildirilen vasfı yüzünden... ...Bedir kazasında... Aşikârı olduğu için bu ayın 14'ü gibi Bedir adeta orada da zuhur ettiği için bir kısmı hemen kabul etmiş bir kısmı da e, ne yapmıştır kabul etmemişler fakat biz bunu kabul etmedik diyebilecek cesaretler olmadığı için ne yapmışlardır münafıklık sinsilik yaparak kendilerini saklamışlardır. Evet Habeş Necaşisi de peygamberimizin bu muzafferiyetini haber alanlar arasındaydı. O da ülkesinde bulunan muhacir Müslümanlara Allah Resulüne Bedir'de yardım etmiştir. Bundan dolayı hamd ederim diyerek memnuniyet ve sevincini ishar etti. Evet. Medine'de Müslümanlar arasında bayram havası yaşanırken Mekke'de müşrikler ise tam bir matem havasına bürünmüşlerdi. Bedir galibiyetiyle civarındaki kabilelere de gözdağı verilmiş oldu. Evet. Ebu Leheb Bedir'e katılmamış ve yerine Asi bin Hişam'ı göndererek Mekke'de kalmıştı. Kureyş ordusu İslam ordusu karşısında büyük bir hezimete uğrayıp Mekke'ye dönünce Ebu Leheb Ebu Süfyan bin Haris'i yanına çağırarak Ey kardeşimin oğlu halkın işi nasıl oldu bana anlat dedi. Ebu Süfyan İbni Haris vallahi dedi biz o cemaatle karşılaşınca bozguna uğradık. Onlar da kimimizi öldürdüler, kimimizi de esir aldılar. Fakat ben halkı kınamam ve ayıplamam. Zira kır atlara binmiş, akbenizli bir alay süvariyle karşılaştık ki onlara karşı koymak mümkün değildi. Ben beyaz atlara binmiş, ak yüzlü süvarilere rastladık diyor. Allah Allah, müşrikler de gördü demek ki melekleri. Değil mi? Eyvallah. Ya, evet. O sırada Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmü Fadl ile kölesi Ebu Ref'i de orada bulunuyorlardı. Burada bir özellik var. Haddimi aşmak istemiyorum evet, ama bazen insan bir şeyleri gördüğünde kendini bir şey zannedebilir. Çok fazla şey oldu ama. Esasında az bir şey anlatmak içindi bu. Bir şeyleri gördüğüm zaman kendini iyi zannedebilir. Fakat şunu unutmasın. Bazen insan hesaba çekilirken de bir şeyler görür. Buradan da ehli tarika bir ufak bir göndermede bulunmuş olalım. Bak müşrikler melekleri görüyor. Ama meleklerle beraber oldukları için değil. Melekler karşısına aldıkları, melekler o hesabı almak için onlara gözüküyor. Dolayısıyla insan gördüğünün derecesini anlayabilmek için bile muhakkak ehli hal olan birisinden, ilmi olan birisinden yardım istemeli derler. Böyle nereden istiyse. Evet. O sırada Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmü Fadl ile kölesi Ebu Ref'i de orada bulunuyorlardı. Ebu Ref'i vallahi o gördüğün süvariler melekler idi deyince Ebu Leheb hiddetlenip yüzüne şiddetli bir tokat indirdi. Sonra da üzerine çöküp dövmeye başladı. Ümmü Falt gayrete geldi. Ümmü Falt kim? Hazreti Abbas Efendimizin Dercesi. eşi yani. Evet. Bicare köleyi, Efendisi burada yok diye dövüyorsun diyerek bir çadır direğiyle Ebu Leheb'in başını yardı. Ellerine sağlık. Ebu Leheb, zelil ve perişan bir halde kalkıp gitti. Gam ve kederinden ağır hasta oldu. Allah Teala'nın adetidir kardeşim. Çok kibirlenen, çok büyüklenen insanları Zayıf gözüken, zayıf görünen Bir mahlukuyla, bir mevcuduyla tepeler O kadar insan, o kadar cengaver Ebu Leheb'in öldürülmesi için hamle yapmıştı Ama bak bir kadın çadır direğiyle kafasına vurdu ve yardı İflah olmadı Hakkın tokadı, hakkın sillesi Bazen böyle zuhur eder Ne kadar belli ki haktan zuhur ettiği o yarık, o hastalık, onun sebebi mevti oldu. Evet. Gam ve kederinden ağır hasta oldu. Bir hafta sonra da Resulullah'a ve Müslümanlara yaptığı şiddetli düşmanlığın hesabını vermek üzere ölüp gitti. Nasıl verecek ki hesabını? Hesabını vermek üzere gitti ne? Hesabını verememek üzere gitti. Evet. Oğulları ölüsünü iki veya üç gün beklettiler. Evinde cesedi kokmaya başladı. Hesap bize sorulacak. Hesap tanıyanlara sorulacak. Tanımayanlara hesap sorulmayacak. Onlara hesapsız bir azap var. Tanıyıp yolunda gidenlere de bir gayri hesap, hesapsız bir cennet var. Adede gelmeyecek, hesaba da sığmayacak. Ne hesap görülecek bir ağırlık, ne de hesaba gelebilecek nimet. ...taadat adede gelebilecek bir nimet var. Bunu da yine... ...bu muharrem akşamlarının berekatıyla... ...biraz böyle farklı işlemiş olalım... ...muhabbet bağını. Evet. Hastalığının bulaşmasından... ...korktukları için kimse yanına yaklaşmak... ...istemiyordu. Çocukları bile. Evet. Kureyşlilerden biri... ...bir gün oğullarına... ...yazıklar olsun size... ...babanız evinde koktuğu halde... ...onun yanına uğramamaktan utanmıyor musunuz... ...dedi. Onlar... Biz onun hastalığından korkuyoruz deyince adam haydi gelin ben size yardım edeyim diyerek gittiler. Fakat yanına yaklaşılacak gibi değildi. Evet. Onu ne yıkadılar ve ne de ona el sürdüler. Uzaktan üzerine su serptiler. Sonra sürükleyerek götürüp Mekke'nin yukarı taraflarında bir yere gömdüler. Üzerini taşla kapattılar. Mekke'nin yukarı tarafları dediğine biliyor musun? Bir hayvan öldüğünde leş haline geldiğinde civarda mikrop çoğaltmasın diye götürürler Mekke'nin uzak bir yerinde bir dağın tepesine veya işte bir tepeye onları gömerler. Bir leş gibi, bir hayvan ölüsü gibi, hayvana hakaret ediyoruz tabii, götürdüler bir yere tıktılar. Allah bu nevi ahvalden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Ebu Leheb'in o ibretli ölümü mevzuyla ikinci bölüm. Benim hocamın güzel bir duası vardı. Derdi ki Allah Teala bizi ibret alanlardan eylesin, ibret olanlardan eylemesin derdi. Cenab-ı Hak inşallah ibret nazarıyla bakmayı nasip eylesin. İbret nazarıyla bakılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Evet. Bu arada e, hatırıma geldi diye söylüyorum. Ebced hesabı vardır. Ebced hesabı ibret, ibret denildiğinde insanlar e, çok güzel hadiselerden dolayı veya bir alimin vefatından dolayı da ibrete sevk edilirler. İbret dediğinizde Cenab-ı Mevlana Celalettin Rumi Efendimizin göçtüğü tarihi veriyor. İbret, ibret diye iki kere söylediğinde tekkelerin sırlanması, seddolunuşu tarihini veriyormuş Ebced hesabıyla. Böyle bir Geçenlerde oku da oradan aklımda gel geldi. Evet, devam edelim. Münafıkların ortaya çıkışı bahsi var şimdi müfredatımızda. Tabii. Neden bu tabii bir durum? Kitabın tertibinde de münafıkların ortaya çıkışı derken artık e, nifak üzere yürüyen bir durum var ve münafıkların safını da kendi münafıkların safı olmaz da. Hani münafıkların safı demeyelim. Münafıkların kendi çerçevesi de artık daha tebarüz ediyor. Neden? İşte ehli kitabın tavrı artık belli oluyor. Belli olmayanlar zaten nifakla yoluna devam edenler. E savaşılmış Bedir gazasından sonra. Çünkü Bedir direkt savaşa gidiyoruz diye gidilmeyen bir harp. Eyvallah. Bedir'den Bedir'e gidiş kafileyi, kervanın yolunu kesmek. Ticaret kervanına bir sekte vurmak üzere yola çıkan bir durum ama bunu haber alınca Kureyş ne yapmıştı ordusunu toplayıp gelmişti hatta sahabinin çok büyüklerinden zavat birçok zavat e, Bedir'e iştirak etmemişlerdir savaş gibi gidilmemişti iki cihan serveri efendimiz kervana müdahale gibi gidiyordu ve iş bir anda gazaya dön dönüverdi tabi bu Allah ve Resulünce malumdu ama neticede böyle bir durum vardı e şimdi Medine'de buna sevinenler var sevilmeyenler de var Neticede artık herkes hangi tarafta olduğunu göstermek durumunda. Bu çizginin çok net bir şekilde sadece Allah Resulü tarafından değil birçok insan tarafından ortaya çıkacak şekilde bir kesinleşmesi hadisesi de zuhur etti Bedir'de. Nedir o süreç? Şimdi onu beraberce sizde okuyalım. Peygamber Efendimiz Medine'ye teşrif ettiklerinde orada başlıca Müslüman Araplar, Müşrik Araplar,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 Esad bin Zürare radıyallahu anh Efendimiz akabe biatlarıyla beraber iki cihan server efendimize geldiğinde ve hatta iki cihan server Efendimiz Medine'yi Medine yaptığı zaman ve münevvere olduğu vakitte ne yapmıştı? Kendisi bir anda kral olabilecek Medine'nin en büyüğü olabilecek bir konumdayken eyvah dedi bizim saltanatelden elden gidiyor demişti ve o zamandan daha neyi vardı? Bir hasetliği vardı. Fakat yine burada yani konuşmayayım diyorum Esna. ama Şimdi münafıklık dediğimizde münafık denildiğinde bu tabir biliniyor herkes tarafından. Şimdi biz münafık diye bu tabiri nerede duyuyoruz? Dinle meşgul olan insanlar biraz dindar olan insanlar İslami tarihi okuyan insanlar ve dini tarihi Kur'an okuyan insanlar münafık tabirini ilk orada duyuyorlar. Nedir münafık diyorsunuz? Bakıyorsunuz tefsire işte hoca efendileri dinliyorsunuz. Mâline bakıyorsunuz. Münafık şöyle şöyle olan insanlar diye geçiyor. Fakat işin bir şeyine dikkat çekmek istiyorum ben. Farklı bir perspektiften bak bakmak istiyorum. Ve müsaitse kardeşlerimiz sevk serketmek istiyorum. Münafık denildiğinde ilk duyulduğunda herkes tarafından bu kelime o zaman biliniyor. He, münafıklık bir kavram. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi dini olması şart değil. Diyelim ki bir vatandasınız. Vatan evladısınız hepiniz. ...bu vatan toprağını paylaşan insanları... ...bir kısmı... ...buranın vatandaşı olduğu halde... ...vatanı hakkında... ...iyi şeyler düşünmüyor. Fakat bunu aleni olarak söylemiyor. Ne yapıyor? Vatanını parçalamak... ...bölmek için, vatandaşlarını... ...huzursuz etmek için bazı faaliyetlere... ...giriyor. Bunun adı münafıktır. Yani... ...Arapça karşılığı münafıktır. Sen vatan haini diyorsun ya... Ne? ...vatan hainliğinin o şeydeki... Yani dini literatüre geçtiğinde bu münafık olarak. Yani Mekke'de, Mekke'nin bir teşkilatı olduğunu düşünün. Hiç daha henüz iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim için teşrif etmediğini düşünün. Orada bir meclis kurulduğunu düşünün. Mekkeliler kendi aralarında karar aldığında o kararlara uymak noktasında uyuyormuş gibi gözüküp de farklı şekilde lobi faaliyetleriyle o efendim mevcut olan sistemi çökertmeye yönelik veya zarar vermek için gizliden sinsiden bir iş yapan adamın adı da o zaman münafık ama en büyük nifak en büyük sinsilik din sahasında zuhur ettiğinden dinin kendi ifadeleri içerisinde en muhterem en mukaddes şey dinimiz olduğu için münafık denilince sadece din içerisinde nifak yapan zannediliyor hayır münafıklık bir alamettir yani bu devlet içinde de olabilir, bir sülale içinde de olabilir, sinsilik yapan insan içinde olabilir. münafın çeşitli şeyleri vardır. Ama tabiatıyla Kur'an-ı Kerim'de geçen o münafıklar ki fidderkil <gülüyor> Ateşin en altında da daha altında, mürtetler ve en aşağı kısmında cehennemin bulunacak olan kimseler diye anlatılan münafıklara gelirsek işte bu dinden ifak çıkartanlar. Fakat şunu unutmayalım, münafıklık bir hastalıktır. Vatan hainliği gibi, insanların arasını açmak gibi bunun adı münafıklıktır. Din sahasındaki münafıklık, Allah tamamen kalp, Allah duygusu, iman ve peygambere muhabbet hususunda onlara imanı varmış da fakat sinsilik yapıyormuş gibi olduğundan en büyük nifak kabul edilir ve münafık denildiğinde de akla en önce dini sahadaki nifak akla gelir. Fakat şunu unutmamak lazım. Bu her sahada geçerlidir. Evet. Eyvallah. Peygamberimizin Medine'ye teşriflerinden az önce aralarında senelerce süren dahili çarpışma ve kavgalardan bitkin düşen Medine'nin yerli kabileleri Evs ve Hazreç aralarında anlaşarak Abdullah bin Übey bin Selül'ü kendilerine hükümdar yapmaya karar vermişlerdi. Hatta başına giydirecekleri hükümdarlık tacını bile sipariş etmişlerdi. Fakat Abdullah bin Übey'in hükümdar olma hayalleri Resul-i Ekrem Efendimiz'in Medine'ye teşrifleriyle suya düşmüştü. Zira Evs ve Hazretçilerin hemen hemen hepsi Müslüman olmuşlardı ve imanlarının icabı olarak Peygamber Efendimiz'in etrafında toplanmışlardı. Bu durum, reislik hayalleri suya düşen Abdullah bin Übey bin Selül'ün fazlasıyla ağrına gitti. Çevresinde fazla kimsenin de kalmadığını görünce istemeye istemeye Müslüman olmuş gözüktü. Zahiren Müslüman olduğunu, bunda etrafının psikolojik baskısı bulunduğunu bizzat kendisi de ifade etmiştir. Müreisi gazası esnasında Muhacirle Ensar'ı birbirine düşürmek için olanca gayreti sarf etmiş ve Bir Medine'ye dönersek izzetli ve kuvvetli olan zelil ve zayıf olanı orada muhakkak sürüp çıkaracaktır diyecek kadar ileri gitmişti. Evet. Bunun üzerine münafıklar hakkında Münafikun suresi nazil olmuştu. Bunun üzerine nazil olmuştu sözünü de nasıl tasih ediyorduk? Münafıkların bu sözü üzerine Allah ayet indirip tenezzül etmiyor onlara cevap vermeye. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o nebiler nebisi, efendiler efendisi ve Allah'ı en çok seven kul, Allah'ın da en çok sevdiği kul üzülmesin ve onun itibarı Allah tarafından nasıl muteber olduğu anlaşılsın diye Cenab-ı Hak ayetlerini indirdi. Yoksa münafıklar böyle konuştu Allah da onlara cevap verdi değil. Allah Resul'ünün şerefini ve izzetini ve Allah'ın Resulüne muhabbetini tezahürü için ayeti kerime indi. Tabii biz sebebi nüzül, esbab nüzül çerçevesinde bunları konuşurken bir böyle laboratuvar ortamında adeta sebebin nüzulleri konuşurken bu tabirleri kullanıyoruz. Fakat müşriklerin bu sözüne karşılık bu ayet indi demek Belki ilmi araştırma yapanlar Bir yerlerde bir efendim demin de beyan ettiğim gibi O tabiri ısrarla kullanıyorum Laboratuvar ortamında bunu yapanlar için Bu konuşulabilir Fakat Halk olarak Avama bunu anlatılırken Allah ve Resulüne muhabbetli insanlara anlatılırken Bu esbabın üzül böyle anlatılmaz Allah Resulünün Derece-i o şerefi, izzeti bütün herkesçe bilinsin diye Allah Resulü'nün nezdinde ve Allah Resulü'nün şerefine binaen Cenab-ı Hak bu ayetleri müşriklere değil Allah Resulü'ne insal etti. Tenezzülü Hazreti Muhammed'e'dir. Müşriklere değildir. Evet. Surenin nazil olması üzerine Abdullah bin Übey'e Ey Ebu Hubab senin hakkında pek şiddetli ayetler nazil oldu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem git de senin için Allah'tan af dilesin delilince şu cevabı vermişti. Benim iman etmemi emrettiniz, iman ettim. Malımın zekatını vermemi emrettiniz, verdim. Muhammed'e secde etmemden başka hiçbir şey kalmadı. Terbiyesiz. Abdullah bin Übey'in reislik tasavvurunun suya düşmesinden ne kadar müteessir olduğunu... Ve bunu bir türlü hazmedemediğini şu hadisede açıkça gösterir. Bir gün peygamber efendimiz evinde hasta yatan Sa'd bin Ulu... Yani müşrike putun adı sorulur mu? Riyaset olmasa başka bir yerden olacak. İmana nasibi yok. İmandan nasibi yok. Yani müşriğin taptığı putun adı sorulur mu? Ona tapması, buna tapacak. Hiçbir şey bulamasa kendisi hamurdan yapacak yine tapacak. Zaten cife olan... Her inanç kendine bir somut bir tapınacak, somut bir kendisince bir mazeret bir şey göstermek ister. Şimdi riyaset meselesi değil. Yani biz burada biraz daha belki riyaset, vah vah adam ne yapsın o kadar hazırlanmıştı. Acaba haklı mı dedirtecek noktaya geliyor bu sefer. Hayır, hiç alakası yok. Başına taç da konulsa, sipariş edilen taç gelse sen Medine'nin kırıldı deseler Resulullah'a iman nasibi yok. Çünkü o inanmamak üzere tercihini ortaya koymuş o tercihte bulunduğu için o tercihte o şıklar içerisinde Hazreti Muhammed Mustafa'ya iman yok yaptığı tercih bu ister riyaset meselesi olsun ister dinlenme meselesi olsun anlatabiliyor muyum onu put edinmiş kendine bir mazeret yapmış aynı şeytanın secde etmemesine o balçıktan ben ateşten demesi gibi bir şeydir bu laf mıdır bu yani Zaten Allah Teala söylüyor balçıktan yarattım diye. Mesele ondan iman nasibi yok. Niye nasibi yok? Tercihi o yönde değil. Nasip alabileceği yeri tercih etmedi. Çünkü nasip yok deyince o da onu haklı çıkartır. Nasibi yoksa onun ne günahı var? Hayır. Nasibi olacak yere gitmedi. Nasipsiz olacak yeri tercih etti. Dolayısıyla nasibi yok. Bu ister riyasetin suya düşmesi olsun, ister riyasetin havaya kalkması olsun. Hiç fark etmez. Neticede Allah Resulü'nün karşısında hasım olma gibi bir bedbaht duruma düşmüş. hasım olmak varken. Evet. Bir gün Peygamber Efendimiz evinde hasta yatan Saad bin Ubade Hazretlerini ziyarete gidiyordu. Yolda Abdullah bin Übey'in evinin gölgesinde Müslüman, müşrik Araplardan ve Yahudilerden bir takım kimselerle oturmakta olduğunu görünce selam verip yanlarına oturdu. Şimdi evinin gölgesi derken kıymeti dinleyenler bunu canlandıramayabilirler. Yani evinin gölgesi nasıl? Evin böyle güneş, gölge düşecek yere biraz daha gölge uzasın diye zulle veya gölgelik yaptırırlar. Onun altına da otururlarmış. Dolayısıyla gölgeliklerin de evinin gölgesi denildiğinde yani şey olarak düşünsünler. Hani bazen böyle bir bahçelere veya evlerin önüne insanlar ne yaparlar? Böyle brandadan vesaireden bir şey gererler de Güneşten korunmak ve altında bulunmak için O zaman da yine böyle bir gölgelik var Yani evin gölgesi de hepsi böyle oraya sığışmış değil Onu da gözlerinde canlandırsınlar diye söylüyorum evet. Onlara Kur'an'dan bir parça okudu İyi hareketlerden dolayı cennete kavuşulacağını müjdeledi Kötü hareketlerden dolayı da cehenneme girileceğini anlatarak korkuttu Peygamber değil, uyardı. Evet. Eyvallah. Peygamber Efendimiz sözlerini bitirince Abdullah bin Übey, ey konuşan kişi, eğer söylediklerinde isen onlardan daha güzel bir şey olmaz. Fakat sen evinde otur, onları sana gelenlere anlat. Sana gelmeyenlerin söylediklerinden hoşlanmayanların toplantılarına gelip de onları rahatsız etme dedi. Peygamber Efendimiz'e söylüyor, düşünebiliyor musun? Evet. Fakat ne kadar merhametli. İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu duruma müteessir oluyor. Hatta saat bin e, Ubade ile de bu hususu dertleşecektir. Eyvallah. Yani hala böyle etrafınızda, arkadaşlarınızda, sizin de bildiğiniz, tanıdığınız, ettiğiniz insanlarda böyle terbiyesizlikler var diyecek şekilde yine de e, iki cihan Server Efendimiz sabırla muamele edecektir. İstiyorsanız burada da kalsın. Eyvallah. Önümüzdeki ders hatırlatırsanız o korkutucu beşir ve nezil kelimelerinde ölmez sağ kalırsak anlatalım inşallah. i̇nşallah. Peki. Ve ve el enbiya Rabbil Seni bilen sana hürmet eden sana daima salatü selam edenlerin nefesleri ve nefisleri ad edince salat olsun ya Resulallah. Seni bilmeyen senden gafil olan senin muhabbetinle kalbi çarpmayan kişilerin gafletleri, gafice alıp verdikleri nefesleri, kalplerinin çarpması ve nefisleri adedince yine sana ve ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir rahmetike ya rahman rahimi.